Güneşe dön yüzünü. Ayşe Kul'in. Bozkırda susuz büyür çiçek. Önce hızlı gidiyordu cip. Toprak yola gelince yavaşladı. İçindekileri toza boğarak sarsılarak hırpalayarak ilerlemeye başladı. Mühendis Nure'nin dizleri arasına sıkıştırdığı küçük Kızının şoför Ahmet Mustafa'nın saçları kirpikleri toz içinde kaldı. Doğada bahar yeni uyanıyordu. Toprak yolun ikiye böldüğü kır Gelinciklerle katır tırnaklarının birbirine karıştığı çılgın bir renk cümbüşü içindeydi. Topraktan fışkıran kokuyu içine çekince başı döndü mühendis Nuri'nin. Gözleri sarılı beyazlı papatya öbeklerinde içinden hesapladı. Bir saate kadar yerlerine varsalar üçe doğru bitebilirdi işleri. Karısı bu pazarı da ziyan ettin yine diye söylenmezdi o zaman. Pazar günlerinin akşam programına sinema mı olurdu, arkadaşlar da birkaç el bezik mi yetiştirebilirlerdi? Aslında onun umurunda bile değildi pazarın nasıl geçeceği. Aklı fikri elektrik direklerindeydi. Hafta başladığında hepsinin tellerini çekmiş, kontrollerini yapmış, işi bitirmiş olmak istiyordu. Bacaklarının arasına sıkıştırdığı çocuktan ince bir mırıltı geliyordu. Bir okul şarkısı söylüyordu kızı. Şoför Ahmet de şarkıyı biliyor, ıslıkla eşlik ediyordu küçük kıza. Yaklaşık 20 yıldır bu şarkıyı bilmeyen yoktu memlekette. Okula başlayan her çocuk, önce Türk'üm, doğruyum, çalışkanımı, sonra da bu şarkıyı öğreniyordu. Bayram günlerinde meydanlara doluşup, birazdan bu şarkıyı söylüyorlardı okul çocukları. Kız birden kesti şarkısını. Mekkari arabası ne demek baba diye sordu. Mühendis Nuri doğanın yemyeşil örtüsünden zorlukla ayırdı bakışlarını. Küçük kızına baktı. Birden toprağın kokusundaki büyü çözüldü. Mavi durgun gökyüzü karıştı ve sağanaklar boşalmaya başladı. Küçücük bir oğlan oldu mühendis Nuri. Burnunu Rami'deki evlerinin penceresine dayadı. Evinin önünden geçen mekkare arabalarını seyre koyuldu. Sargı bezleri kurtlanmış kolların ve bacakların sarkıttığı arabalar peş peşe ve çok yavaş geçmekteydiler pencerenin önünden. Taşıdıkları yaralıları sarıp yeni kanamalar başlatmamak için belki özen gösteriyorlardı sürücüleri. Cephane ve ceset taşıyan arabaları ise hızlı gitmemelerinden ayırt ediyordu Nuri. Küçük oğlanın dehşetle seyretti bu manzara birkaç yıl evvel ya girit ya ölüm diye başlatılan bir oyunun son perdesiydi. Birkaç yıl önce Nuri okula yeni başlayan abinin yanına katılıp onunla birlikte okula yollanmıştı. 5 yaşında var yoktu. Diğer çocuklara yapıldığı gibi onun da başına bir keçe külah geçirilmiş, girit bizim canımız feda olsun kanımız diye bağırarak sokaklarda dolaştırılmıştı. Tam 3 gün Üçüncü gün, annesi babasına isyan etmiş, ''Yollamam artık el kadar çocuğu sokaklara, harap düştü zavallı. Girit'in kurtuluşu sübyanların bağırıp çağırmasına kaldıysa, zaten geçmiş ola.'' demişti. Ne kadar sonraydı acaba? Babasının piştovunu ateşleyip evin karşısındaki kavaklara doğru ateş etmesi, korkudan gözleri yuvalarından uğrayan oğlunu kucağına almış, Babanın kızgınlığı sana değil Nurim. Bosna gitti elimizden. Doğup büyüdüğümüz, ekip biçtiğimiz topraklarımız Avusturya'ya verildi. Yurtsuz kaldık. Babam bunun için kurşun sıkıyor, öfkesini boşaltıyor demişti annesi. Babasının öfkesi günlerin içinde tarifsiz bir kedere dönüşmüştü. Ne olacak şimdi benim evlatlarımın hali? Ne yapacak şimdi benim oğulcuklarım? diye soruyordu sık sık pencerenin dışında uzanan kırlara bakarak. Kimse yanıtlamıyordu babasını. Namaza durduğunda koca adamın gözlerinden akan yaşların mintanına damlayışını seyrediyordu çocuk. Babalar da ağlardı demek. Nuri pencereye yapışıp kaybedilen bir savaşın aç, yorgun, bitli ve yaralı askerlerin geçişini seyrediyordu mekkare arabalarında. Evindeki keder anlam kazanmaya başlıyordu yavaştan. Yaşına ağır gelen bir acıyla burkuluyordu yüreği. Mühendis Nuri, papatya ve girincik dolu kırların ortasında onu anıların içine atıveren kızına içerledi. ''Durgunsun beyim'' dedi Mustafa. ''Ağzını bıçak açmıyor kaç gündür. Fazla bir işimiz kalmadı gayrı. Üç beş tel daha çektik mi tamamdır işimiz. Geçmeyiz bu tozlu yollardan artık.'' Bir köy daha ışığa kavuşuyor diye düşündü mühendis Nuri. Mekkare arabalarından bu yana neler oldu neler. Boşnak babam benim. Halleri ne olacak diye üzüldüğün oğulların ışık taşıyor şimdi dört yana. Yenik, yıkık yurdun silkiliniyor. Bak birkaç tel sonra bir köy daha aydınlanacak. Yola, eve, suya, ışığa kavuşacak Anadolu. Kızım benim yaşıma geldiğinde tasalanmayacak kendi çocukları için. Benim kızım, Mustafa'nın oğlu, Rıza Dayı'ninkiler sıtma olmadan, bitlenmeden, savaş görmeden tok ve mutlu yaşayacaklar bu topraklarda. Kızının uzun örgülerini okşadı. Bu çocuğa en iyi, en güzeli, en doğruyu öğretebilse, verebilse. Savaş çoktan bitti kızım, dedi yavaşça. Unut Mekkara arabalarını. Her şey çok güzel olacak. Ne kızı, ne Mustafa, ne de şoför Ahmet bir şey anladılar dediklerinden. Zaten ne zamandır tasayla izliyordu Mustafa, mühendisi. Az konuşan adam, hiç konuşmaz olmuştu son günlerde. Bir şeylere sıkıldı, besbelliydi. Mustafa'nın canı kurbandı mühendise. Haklıyı haksızdan ayırmasını bilen, İşçileri adam yerine koyan, dürüst, çalışkan, yiğit bir kişiydi mühendis Nuri, Mustafa için. Yükünü hafifletebilsen diye mühendisin gözünün içine bakıyordu adeta. Yerime göz mü diktin arkadaş? Bu gidişte benim pabucumu dama atacaksın diyordu mühendis Nuri. Senin yerini kimseler dolduramaz bey. Senden üstünü yok. Diye yanıtlıyordu Mustafa. Dostlukları ve karşılıklı sevgileri günden güne gelişiyordu dağ taşı yoğuran iki adamın. Cumartesi günü mühendis Nuri'nin karşısına dikilmişti Mustafa. Beyim, biliyorum. Son telleri çekmeden için rahat etmeyecek. Yarın bir yol gidip verelim. Ben birkaç saat içinde bitiriveririm işini direklerin demişti. Minnetle parlamıştı gözleri mühendisin. Kız olanca hızıyla koştu papatyaların arasında. Sıksa çocuk bacaklarıyla yaylanıp yaylanıp zıpladı. Bir tay gibi sağa sola seyirtti. Kucak kucak papatya topladı. Beceriksiz parmaklarıyla taçlar yaptı papatyalardan. Kelebek kovaladı. Ağaçlara tırmandı. Çimlerin üzerinde yuvarlanırken otlar takıldı saçlarına. Üstü başı yeşil lekeler içinde kaldı. Kent soylu çocukları özgü hasretle, doğayla alt alta, üst üste boğuştu, sevişti. Toprağın, otun kokusu kızın saçlarına, tinine sindi. Buram buram bahar koktu. Sonra Mustafa'nın omuzlarına tırmandı. Mustafa at oldu, çocuk binici. At kişniye kişniye gezdirirdi binicisini. Mühendis Nuri'nin kızı mutluluktan bitkin düştü. Yemeğe çağrıldığında elinde papatya saplarından örülmüş kolyelerle koştu babasına. Çiçekleri yolup durma dedi babası. Bozkurda susuz büyür çiçek ve kısadır ömrü. Kıymetini bilmek gerek. Gözlerinle sev, koparma sakın. Omuzlarından tuttu kızını... Hafif rüzgarda kırıtan papatyalara baktılar birlikte. Mühendis Nuri, Rıza dayının hazırlattığı köy yemeğini yedikten sonra, ağzında pekmez tadı, bir ağacın gölgesinde uzanıyordu gözleri kapalı. Huzursuzdu. İşlerini bitirip, kendi kendiyle yalnız kalınca böyle bir türlü çözemediği sorunlarına takılmıştı yine aklı. Adana Ovası'nın sulama projesi tüm ayrıntılarıyla gözünün önündeydi. Günlerden beri evinde de karısı uykuya dalınca, sessizce yatağından kalkıyor, yemek odasına geçiyor, masanın başına çöküp yarım paket birinci bitene dek düşünüp duruyordu. Kendini Su İşleri Müdürlüğü'ne atayan Çalışma Bakanı'na ters düşmekle, Adana Ovası'nın sulama projesini, bakanın arazisini kapsayacak biçimde değiştirmenin arasında bunu yapamayacağını bildiği halde sabaha kadar oturuyordu. Beş yıldan beri ilk kez çoluk çocuk birlikte tatil yapacaklardı bu yaz. Karısını ve kızını alıp 15 günlüğüne Marmara sahillerine gitmeyi düşünmüştü. Denize yakın, pahalı olmayan bir pansiyon bulunurdu elbet. Karısının mantosu eskimişti. Geçen yıl aşınan kol kenarlarına katife parça çevirtmişti karısı. Kışa manto yenilenmeliydi artık. Kızının, okulunun yanı sıra piyano dersleri de vardı. Karı koca dil bildikleri için Ankara'nın diplomatik çevresinin de içinde bulmuşlardı kendilerini. Belli bir düzeyde yaşamaları gerekiyordu. Karısı İstanbul'daki baba evinden stil mobilyalar, kıymetli biblolar getirmişti Ankara'ya. Paşa dedenin kalpaklı resmi, kocaman bir gümüş çerçevenin içinde baş köşeye konmuştu. Bir müdür karasının kürkü olmalı gerekçesiyle, kayınvalidinin kürkü kızının ölçülerine göre küçültülmüştü. Mühendis Nuri hoşlanmamıştı bu işten ama sesini de çıkarmamıştı. Konak yaşamının aşçılı-uşaklı düzeyinden gelip Ankara'nın memur yaşamına ayak uydurmaya çalışan karısının bu tür kapislerini hoş görmeye çalışıyordu. Kürk'ün düzeltilme ücreti taksitle ödenecekti. Yeni alınan gümüş tepsinin parası da öyle. Ankara memur, dolayısıyla taksit şehriydi. Yine de buzdolabı daha bir süre beklenmesi gereken bir hayaldi onlar için. Kim bilir, belki de yıl başında verilecek birimle gerçekleşebilecek bir hayal. Devlet memuriyetinde yüksek kademenin ücreti, getirdiği onurla at başı gitmiyordu. Su işleri müdürü olmak, varsıl olmak değildi Ankara'da. İki yıl önce, Çalışma Bakanı bu çok yetenekli genç mühendisi kendi atamıştı bu önemli göreve. Kırklı yılların Ankara'sı, genç yöneticilere alışık değildi henüz. Ama mühendis Nuri, Kişiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle yadırgatmamıştı etrafını. Yıllardır ilk kez bir yaz tatiline hazırlanırken, yeni bir mantı yapılması şart olmuşken, bir sürü taksit ödenmek üzere beklerken, Allah belanı versin Adana Ovası'nı sulama projesi dedi mühendis Nuri. Önce Rıza dayının sesini ayırt etti bağırışmaların arasından. Sonra birileri üstüne doğru dört nala az sürüyorlarmış gibi bir duyguya kapıldı mühendis Nuri. Doğruldu. Kendine doğru koşan köylüleri görünce ayağa kalktı. Kalabalıktılar. Kızı da aralarındaydı. Hep bir ağızdan bağırarak bir şey söylemeye çalışıyorlardı. En önde koşan Rıza dayının dehşet içindeki yüzü yaklaştı, yaklaştı. Ellerini önüne kavuşturup yere bakarak konuştu yaşlı adam. Mühendis Nuri ok gibi fırladı, tarlaların arasından ekinleri eze eze, elektrik direklerinin bulunduğu yöne koştu. Mis kokulu bir pazar sabahı, görev dışı tel çekmeye geldiği direklere, ellerini güneşe siper ederek baktı. Son direğin üzerinde Mustafa'nın kömürleşmiş gövdesini gördü. Hangi eşek Mustafa direkteyken elektrik verdi oraya, diye uludu. Bir daha, bir daha sordu haykırarak. Sesi giderek bir çığlığa dönüştü. Sorduğu sorunun anlamsızlığını kavrayınca başı ellerinin arasında papatyaların üstüne çöktü. Şoför Ahmet direğe bakmaması için küçük kızın başını göğsüne bastırıyordu. Taze ot kokusu yükseliyordu topraktan. Güneşe dön yüzünü. Bu gözlerinin hali ne böyle diye sordu annesi. Soğan doğramışsın gibi kıpkırmızı. Ağladım, dedi Emine. Niye? Yine dayak mı yedin oğlanlardan? Niye ağladığını bilmediği için küçümseyerek baktı çocuk annesine. Bugün on Kasım, dedi. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Biliyorum, dedi annesi. Okulda tören vardı. Baş öğretmenimiz konuşma yaptı. Atamızı anlattı. Şiirler okuduk. Hepimiz ağladık. Öğretmenler bile ağladı. Sen hiç üzülmez ağlamaz mısın Atatürk öldü diye anne. Aa üzülmez olur muyum? Ben de çok ağlamıştım öldüğünde. On yıl hepimiz ağlamıştık. Her sene ağlanmaz ki. Ben her sene ağlayacağım dedi Emine. Annesine çok bilmiş bir bakış atıp odasına yürüdü. Odasının duvarlarında atanın resimleri asılıydı sıra sıra. Birinci resimde asker üniforması, ikinci resimde frak giymişti Atatürk. Üçüncüsünde küçük bir kızın saçını okşuyordu. En çok o resmi severdi Emine. Kendini o kızın yerinde hayal ederdi gözlerine kapayarak. Okuldan kasım patıları resimlerin kenarlarına sıkıştırdı. Her sabah... Türk'üm, doğruyum, çalışkanımı söylerken yaptığı gibi dimdik çakılıp süslediği resimlere baktı gururla. Sonra ağlamaktan kızarmış gözlerinde ovuşturup dersine oturdu. Yemekte annesi babasına küçücük çocukların böyle salya ağlatılması hoşuma gitmiyor dedi. On Kasım'larda kim daha çok ağlarsa o daha çok Türk oluyor sanki. Bir yanlışlık var bu işte. Biraz fazla abartılmıyor mu? Emine'nin babası yanıtladı hemen. Bir süre kaşığı elinde çorbasıyla oynadı durdu. Bir İstanbul konağında doğup büyüyen ve vatansız kalmanın ne demek olduğunu bilmeyen birine bazı kavramları anlatmak ne kadar zor diye düşündü. Rumeli'de sürülmüş topraklar, bağlar bahçeler, her gece rüyası görülen evler, özlenen yakınlar bırakmış bir göçmen ailesinde yetişmekle, Yedi kuşaktan İstanbullu olmanın farkı az buz değildi. Bırak ağlasınlar çocuklar, bir zararı olmaz dedi. Milli bilinçleri gelişir, vatanlarına sahip çıkarlar. Sesini çıkarmadı kadın. Kocasıyla kızına bağışlayan, sevecen gözlerle baktı. Bu genç devlet bir filizdi de. Emine ile babası... Bu filizi sulayıp yeşermekte görevli bahçıvanlardı sanki. Emine bütün kış el ele gitti okula babasıyla. Her sabah okul yolunda babası iki şey belletti kızına. Bir çarpım tablosunu, bir de Cumhuriyet'in devrim ve ilkelerini. Çarpım tablosunu ancak sekizlere kadar ezberleyebildi çocuk. Sekizlerle dokuzların içinden çıkamadı bir türlü. Ama devrimleri su gibi ezberledi. Atatürk'ün kendine bağışladığı güzellikler için minnet duygularıyla dolu küçük yüreği. Büyüdüğü zaman öğretmen olup, öğrendiklerini başka çocuklara aktarmaya karar verdi o yıl. Her yaz olduğu gibi o yaz da İstanbul'da dedesinin adadaki köşküne gitmek için okulların kapanmasını beklediler. Yataklıda yerleri ayrıldı, valizleri yapıldı, İstanbul'dakilere geliş tarihlerini bildiren mektuplar yollandı. Emine ile annesini trene bindirmek üzere istasyona götürdü babası. Yerinde duramayan zıp zıp zıplayan kızını bir ara omuzlarından tuttu. Nedir bu heyecanın neyin var diye sordu. Dedeme neler anlatacağımı düşünüyorum dedi çocuk. O kadar çok şey var ki baba. Neler anlatacaksın bakalım. Öğretmenimi, arkadaşlarımı tuttu hafızamda? Ayva olduğumu... Aşı olurken ağlamadığımı, tabi bir de Atatürk'ü. Kızının uzun örgülerini avuçlarına aldı babası. Trende sakın yaramazlık yapma dedi. Bozkırıdan geçerken iyi izle. Kocaman ayçiçekleri göreceksin tarlalarda. Seyret bak, nasıl güneşe dönüyorlar yüzlerini. Telgraf direklerinin, pencerelerinin önünden hızla ve arda, arda akışlarını seyrederken... Hep dedesine anlatacağı şeyleri geçirdi aklından Emine. Uykusunda bile dedesiyle konuşup durdu. Sabah tren pendiye vardıktan sonra yerinde duramaz oldu artık. Bir türlü ulaşamıyorlardı Haydar Paşa'ya. Kıpırdanıp durma kızım dedi annesi. Sakin ol. Bir de vapur yolculuğumuz var daha. sım sımsıkı yumdu çocuk. Çılgın bir özlemle ayaklarının altında çıtır çıtır kırılacak çam dallarını, Kahverengiye dönüşmüş çam kozolaklarını düşündü. Dut ağaçlarının altında kırmızı lekelere belendi üstü başı. Dedesinin üzüm bağlarında yaz ve güneş kokan salkımları kucağına doldurdu, Badem ağacına tırmandı, dalın birine asılmış torbaya alıp yere atladı. Bir avuç ayıklanmış fıstık, Mis kokulu bir domates ve üç tane bilye çıkardı torbadan. Kendisini sevgiyle seyreden dedesinin kollarına atladı. Onun buruşuk yanaklarını öptü, öptü. Sonra el ele tutuştular dede torun ve konuşa konuşa incirli yolda yürümeye başladılar. Her yeni gün böyle başlardı adada. Emine kendisi için ağaçlardan birinin dalına asılmış torbasını bulur, içinden o günün armağanını çıkarır. Armağan, bahçeden koparılmış bir salkım üzüm, körpe bir salatalık ya da ballı bir şeftalidir çoğu zaman. Arkasından yürüyüş başlardı. Seksenini geçmiş ihtiyar adamla, henüz sekizine varmamış çocuğun dünyaları birleştiğinde, Emine, dedenin anlattıklarıyla, Başka bir aleme uçar, başka bir alemde yaşardı gün boyu. Gün yine dedenin koynunda biterdi her gece. Sabun kokulu çocuk, beyaz entareli ihtiyarın yatağının ucuna oturur. Dede söyler, o tekrarlarda anlamını bilmediği, dilinin dönmediği duaları. Ama olsun, tekrarladığı kelimeler tılsımlıdır. Hiçbir kötülük değmeyecektir ona artık, sabaha kadar. Ve melekleri neden sahip beyaz entareli, beyaz saçlı, yumuşak bakışlı ve çok yaşlı dedeler olarak düşünecek tombul, sarışın, cinsiyetsiz melekleri yadırgayacaktır yaşamı boyunca. Vapurdan inip adaya adımını atar atmaz, kırmızıya çalan toprak yolda nefes nefese koştu yemine. Bahçenin ağır demir kapısını zorlukla iterek açtı. Güllerin, ortancaların arasından kurşun gibi hızlı ve sessiz geçti. Anneannesiyle anneannesinin ablası Kamergin'in hasır koltuklarına tembel kediler gibi serilmiş, mırıl mırıl konuşuyorlardı. Taflanların arkasına gizlenip onları gözledi sezdirmeden. İki orta yaşlı kadın uzun sarı saçlarını papatya suyuna batırılmış taraklarla tararlarken çene çalıyorlardı karşılıklı. Annenin tarağı fil dişindendi. Geçmişte kalan günlerin parıltısını simgeleyen tarağına çok önem veriyordu sahibi. Taran sapına gümüşle adının baş harfleri işlenmişti. Bey babasının İtalya'dan sürgünden dönerken kızına getirdiği armağandı bu. İş bitince konsolun sol gözüne özenle yerleştirecekti. Anneanne aralarında beyazlar bulunan saçlarını önce tarağa takıyor bir tavus kuşunun kuyruğunu açması gibi güneşe doğru genişleterek yayıyor, sonra saçlarının ucunda biriken su damlacıklarını silkeleyerek aynı işleme yeniden başlıyordu. Saçları sararıp parlıyordu kurudukça. Bir süre müthiş bir keyifle sürdürdü bu tarama işini anneanne. Saçlarıyla çok gurur duyduğunu bahçedeki tüm ağaçlar, zakkumlar, ortancalar gördü. Geçmişte kalmış gençliğinin çerkez güzelliğini kanıtlayan saçlar, kurumaya yüz tutunca bir övgü olup ensesinin üzerinde toplandı. Bir an önceki gençliğinden, kıvraklığından eser kalmadı, tadına doyamadığı anılarından arınıp, Emine'nin saçları epeyce ağarmış anneannesi oldu yeniden. Yine sarı saçlı ve orta yaşlı öteki kadın, hizmetçisinden yakınmakta olduğundan, Saç kurutma işine gereken özeni gösteremiyordu. Her iki kardeş de yıllardır yaptıkları gibi hizmetçilerini çekiştiriyorlardı birbirlerine. Emine yüz ifadelerinden onların çok önemli bir şeyler konuştuklarını sandı. Anneannesiyle ile kız kardeşinin 15 yaşına girdiler gireli hep aynı konuları konuşup aynı işleri yaptıklarını bilmiyordu. Paşa babalarının o devir için gereksiz sayılan bir özenle sürdürdüğü eğitimlerinden evlenerek kurtulduklarından beri tarih kitaplarını hiç açmamışlar, kemanlarını da ancak tozunu silmek için almışlardı ellerine. Bir ömür boyu akşam olup da kocalarının koynuna kıvrılana dek birbirlerine reçel tarifleri vermişler, lize özlerini örmüşler ve gül bahçelerini andıran işler işlemişlerdi bohçalara. Can sıkıcı konuları hiç konuşmamışlardı. Ne ölümden, ne de ayıp olmasın diye aşktan söz etmişlerdi. Balkan ve Dünya Savaşları, onları evlerinin dışında esen soğuk bir rüzgar kadar etkilemişti ancak. Yenilgilerin, çöküşün acılarını acıklı bir film seyreder gibi duygulanarak, ağlayıp vahlayarak uzaktan seyretmişlerdi. Yine de yaşamlarındaki denge, son savaştan sonra altüst olmuştu. Öylesine altüst olmuştu ki, fil dışı tarağı gibi hiç önemsemediği eşyalarını, konsülün çekmecelerini özenle saklıyordu artık anneanne. Bunları bir daha alamayız, kıymetlerini bilelim diyordu. Birden fırladı saklandığı taflanların arasından çocuk. Dedesinin orta kattaki çalışma odasına doğru koşmaya başladı. Gözleri ne anneannesinin kucaklamış için uzanmış kollarını, ne gül fidan dadının siyah yüzünde parıldayan inci dişlerini gördü. Tahta merdivenleri ikişer ikişer atlayarak, uzun kış mevsiminin okul anılarını, yaşadığı, öğrendiği her şeyi en sevgili dostu dedesiyle paylaşmaya koştu. Aman Tanrım, inanılır gibi değildi. Emine mi yanlış anlıyordu yoksa dedesini çıldırmıştı. Küçük torununun karşısında ilk kez çatıktı dedenin kaşları. İlk kez ters düşüyorlardı birbirlerine. Sağlam ilişkileri kocaman bir yara alıyordu. Kulaklarına inanamıyordu küçük kız. Atatürk'ü sevmiyordu dede. Vatanlarını kurtaran, onlara cumhuriyeti armağan eden, Emine için Tanrı'dan sonra gelen bir kahramanın adını duymak istemiyordu. Çaresiz bir hastalığa yakalandığını düşündü çocuk dedesinin. Yaşlı adamın korkunç yanılgısını düzeltmek için çırpındı, didindi, her yola başvurdu. Ne anneannesi, ne dayılar, ne de teyzeler çözebiliyorlardı sorunu. Yaşlı dediği bağışlatmaya çalışıyorlardı Emine'ye. Anneanne karşısına oturtturuyordu torununu. Bak yavrum diyordu. Deden çok yaşlı. Benim babam o, Osmanlıların devrinde doğdu, büyüdü. Sultanın meclisinde çalıştı. Senin benim gibi düşünemez. Osmanlıdır deden, anlamaya çalış. Çocukların yalın mantığıyla sonuna kadar sürdürdü kavgasını çocuk. Atatürk vatanımızı kurtardı dedi, diyordu. İmparatorluğu yıktı. Yazımızı değiştirdi diye yanıtlıyordu dedesi. Fena mı etti? O kargacık burgacık yazıları neden kimseler öğrenemiyormuş dede? O yazı uymuyormuş bile bizim Türkçemize. Sonra o sultan var ya, satmaya kalkmadı mı bizi? Pazarlık yapmadı mı tahtı için? Ya dede, sen bunların hiçbirini bilmiyor musun işte? Münakaşayı sürdüremeyecek kadar yaşlı ve yorgundu dede. Sen sev Atatürk'ünü çağına ayak uydur. Beni kendi dünyamda kendi renklerim, kokularımla bırak çocuk dedi sonunda pes ederek. Emine güllerin, ortancaların arasında coşkuyla koştuğu yolda omuzları çökmüş, boynu bükük ters yöne yürüdü. Uzaklaştı dedesinden. Bahçenin en kuytu köşesinde çam ağacının altına oturdu. Ömrünün ilk çelişkisini İlk düş kırıklığını yaşamak için, trenle geçerken Boskurt'a gördüğü ay çiçekleri gibi güneşe döndü yüzünü, Ankara'daki küçük evini, okul arkadaşlarını ve en çok da babasını özledi. Bir cenaze töreni. Şişli Caminin avlusuna girer girmez, Mela Hanım'ın ilk işi çelenklerin dayalı olduğu duvara kaçamak bir göz atmak oldu. Dünyanın parasına ısmarladığı çelengin gösterişinin yeterli olduğundan emin olmak istiyordu. Çelengin gösterişi yerindeydi ama yaldızlı boyayla adlarını belirleyen kurdelanın ortasına alatanların çelengi kurulmuş, onların aile ismini görünmez etmişti. Uzun süredir bastırmaya çalıştığı kızgınlığı yeniden şahlanıverdi. Cenazeye katılacak hanımların hayran kalması için giydiği yeni vizon kürkünün ve pırıl pırıl krodik çantasının verdiği gurur bile içinde dalga dalga kabaran öfkeyi yatıştırmaya yetmiyordu. Oysa İstanbul'un en seçkin ailelerinin katılacağı bu cenazede, Melo Hanım yeni kürkünün sıcaklığı içinde kıskanç nazarlarının tadına varmayı düşlemişti hep. Her şey ters gitmişti o gün. Oğlunun boşanma davasının ile aynı güne rastlaması ise aksiliklerin en büyüğü olmuştu. Duruşmada bulunması zorundaydı. Cenazesi ise dünyada kaçıramazdı. Ne zamandır hazırlanıyordu bu cenaze için? Neredeyse bir aydır beklenen ölümün soğuk bir güne rast gelmesi için dualar etmiş, duaları kabul olunmuştu. Sami Bey, soğukların birdenbire bastırdığı, ayazın iliklere işlediği buz gibi bir Kasım gününde ölmüştü. Daha hiç kimse kışlık giysilerini hazırlamaya bile başlamamışken, ona yeni kürkünü cami avlusunu dolduran yüzlerce kişiye teşhir imkanını tanımıştı Tanrı. Bir gece evvel ölümü haber alıp duruşma gününü değiştiremeyeceğini öğrendiğinde gölgeler düşmüştü mutluluğuna. Sabahın erken saatlerinde Halime sersemini evinden alıp duruşmada söyleyeceklerini bir kez daha tekrar ettirmesi gerekecekti. Halime, oğlunun boşanma davasında girine aileyine tanıklık yapacaktı. Günün tepesine attıran ilk olayı da işte, Halime ile arabasına kurulmuş adliyeye giderken patlak vermişti. Tam yarı yola geldiklerinde, ''Vallahi günahtır, ben yalan yere yemin edemem, çarpılırım.'' diye tutturmuştu Halime. Yarım saattir vizyonun içinde bulunan Melo Hanım'ın sırtından buz gibi bir ter boşalmıştı birden. Halime, kocasına söz verilen o yüklü paradan mı vazgeçiyordu, daha fazlasını mı koparmaya bakıyordu acaba? Yoksa o ukala sinir gelini son anda bir çomak mı sokmuştu işlere? Bütün olasılıkları hızla düşünmüştü Melo Hanım. Gelini sadece kendisinin gurur zannettiği, Melo Hanım ise budalalık olarak değerlendirdiği ilkel bir duygusallık içinde yüzerdi her zaman. Bu yüzden gelinin burnunu kırıp Halime ile konuşacağına pek ihtimal vermiyordu doğrusu. İlk günden beri kanı ısınmamıştı bu kıza zaten. Kızın bakışlarında küçümseyen, alaycı bir ifade yakalamıştı tanıştıkları gün. Servetinden söz ederken, hizmetçilerini azarlarken ya da birilerini çekiştirirken de yakalayıveriyordu bu tuhaf bakışı. Rahatsız oluyordu. Ama ne de olsa sevgili oğlunun karısıydı. Suadiye'deki yazlık köşlerinde birlikte kaldıkları ilk yaz, bu kızı anlamaya, hatta onu sevmeye çalışmıştı. Kendine karşı saygıda kusur etmemesine rağmen, ne sevebilmiş, ne de niye sevmediğini çözebilmişti. Kaçın kurasıydı Melo Hanım. Nice kaynalılar görmüş, nice kaynalarının da üstesinden gelmişti yaşamı boyunca. Kendi öz deneyimlerinden gelinlere karşı sevgisizliği belli etmenin kaynanalar için hiç de akıllıca bir tutum olmadığını iyi biliyordu. Hiç kimseye belli etmemeye karar vermişti gerçek duygularını. Ne geline, ne oğluna, ne de etrafa. Tüm İstanbul, onun nasıl üstün bir hanımefendi olup, gelinini nasıl öz evlat gibi bağrına bastığını, Su gibi paralar akıtıp onu hediyelere boğduğunu görsün, diğer kaynanılar ondan örnek alsındı. Gerçekten de kısa zamanda dillere destan olmuştu Melo Hanım'ın kayınvalideliği. Ta ki sivri akıllı gelin, Melo Hanım'ın biricik yektasını boşamaya kalkıncaya kadar. Kendini beğenmiş ukala, sersen memur çocuğu, kim oluyordu o genç zengin yakışıklı yektasını boşamaya kalkacaktı? Hem de ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle, işin içinde kızın öne sürdüğü nedenlerden çok daha başka sebepler de olmalıydı. Melo Hanım kılıç kuşanmış, günlerce hafiyelik yapmış, sağa solu sorguya çekmiş, elle tutulur bir şey bulamayınca da boşanmanın nedenini kendi yaratmaya karar vermişti. Çünkü torununun gelinden alınıp kendine verilmesi için geçerli bir nedeni ihtiyacı vardı. Melo Hanım en azından 25-30 yıldır mahkeme koridorlarına düşecek kadın değildi ama boşama olayını kovalayan günlerde yıllardan beri büründüğü kişilikten bir eli yağda bir eli balda hayatın getirdiği uyuşukluktan bir hamleyle sıyılmış senere öncesinin atılgan yırtıcı Melosu olu vermişti. Şimdi yüzüp yüzüp de kuyruğuna geldiği bir sırada bir sersem hizmetçi yüzünden suya düşemezdi bunca emekleri. Yan gözle baktı Halime'ye, kürkünün içinde kıpırdanıp iyice yaslandı arkasına. Halime son sözünü söyleyip susmuştu. Camın kenarına büzülmüş, hiç konuşmadan oturuyordu. Bir sigara çıkarıp yaktı çantasından, derin bir nefes çekti içine. Bana ne, ne halleri varsa görsünler diye düşünüyordu Halime. Bana mı sordular doğururken, bana mı sordular boşanırken? Beni adam yerine koymayanlar önümde kul köle şimdi. Ağzımın içine bakıyorlar. Herif bile kaç gündür etrafımda dönüp dolanır oldu. Aklı sıra korkutuyor beni. Kız ile kaçırt paraları bak nasıl alırım seni ayaklarımın altına. Bak nasıl sıçarım ağzına diyor. Kah daha veriyor bana kah gönlümü hoş tutmaya çalışıyor aklı sıra. Neydi dün gece o yatakta o yanaşmalar, oynaşmalar? Çıktı sonra kokusu. Ha kız haa. değil mi? Kokona'ya şahitli diye diye kabarttı nefesini. Alacak parasını. Bana kuruşunu koklatmadan ne halt edecekse edecek. Ben yine orospuların çocuklarına bakmaya, el kapılarına yallah cadı geldiğinde olmalıydı evde erip. Başıma gelmeyecekti bunlar. Ama cadı tam yemek zamanı geldi. Bizimki çoktan çökmüştür akının başına. Kaşıklayıp duruyordu pilaki. Karıyı karşımızda görünce gözlerimize inanamadık. Elinde bir koca kutu baklava, bir de basma elbiselik, naylon torbanın içinde. Hayrola hanımcığım dedim. Çocuk mu hastalandı? İçimden nah bakarım senin torununa diyordum. Kurumlana kurumlana artık sana ihtiyacımız yok. bir dadı getireceğim Almanya'dan deyişi gün gibi gözümün önünde. Bana geleceğini Almanyalı dadıya gitseydin ya... Demek geçiyor içimden ama evime gelmiş kişiye terbiyesizlik edemem ki. Buyur ettik, oturttuk baş köşeye. Ben hepten unutmuşum mahkemeyi filan. Ayol Halime Hanım, sen bize karşı şahitlik edecekmişsin dedi. Halime Hanım ha, Halime Hanım. Ne zamandan beri hanımın yaptım beni ha? Şu kulaklarımla duydumdu gelinin söylediklerini. Bunlara yüz vermeye gelmez, tepene çıkarlar. Hanım hanım deme sakın. Halime nesine yetmez. Zaten sadece çocuk bakacak diye bir havalara girdi. Kendini diplomalı dadı sanıyor demişti. Ben balkondaydım. Bezleri asıyordum. Kapı açık kalmıştı. Aynen duydum sözlerini. Donup kalmıştım. Kendimi dadı sanıyormuşum. Sanki on beri çocuk bakan ben değilim. Sanki yıllarda çocuk boku temizleyen, çocuk maması hazırlayan, sabahlara kadar ailemin pişleri için uykusuz kalan, bezleri yıkayan, şişeleri kaynatan başkasıydı. Bu işin diploması mı olurmuş? Ağzını sevdiğimin gelini yapıştırmıştı cevabını. Diplomalı olanlar da çocuk sevgisi olmuyor. Halime hiç olmazsa candan seviyor oğlanı demişti. İhtiyar Elinde hediyelerle behiyelere ayağıma kadar geldiğine göre bir isteği olmalıydı. Haşa Hanımın ne şahetli insan ekmek yediği yere lankerlük eder mi demiştim. Liste'de adını gördü Halime demişti. Yapmışsın bir cayilik ama düzeltebiliriz kızım. Benim herifin gözlerine bir pırıltı oturmuştu. Rakıdan sanmıştım. Gelin sizin için kötü şeyler söylememi istemedi ki. Sadece çocuğunu sevdiğini, ona iyi baktığını diye vereceğim. Zaten ben varken bile kendi bakardı oğluna demiştim. Allah'ın belası cadı, gözlerini dikmişti üstüme. Çocuğuna kendi bakıyor idiyse, sen neciydin? Aylığını karşılıksız mı indiriyordun cebine diye sormuştu. Ha işte, şimdi saplayacaktım hançerimi. Gelin bana demişti ki, Bak Halime Hanım, kayınvalidem yaşlıdır. Onu kırmak olmaz. Eksik olmasına illa bir dadı tutulsun istedi. İçi öyle rahat edecek madem, idare edelim olsun bilsin. Çocuğa ben kendim bakarım. Sen bana ev işlerinde yardımcı ol. Sokağa çıktığımızda da çocuk sana kalır. Tamam mı? Dediydi. Yani ona kalsa hiç dadı tutmayacaktı. Ama siz istiyorsunuz diye. Sabahları filan neme lazım? Ben hiç kalkmadım öyle beşlerde altılarda. Kulak verirdim, bakardım. O çoktan kalkmış mutfakta mamaya hazırlıyor. Bir kez olsun banyosunu yaptırtmadı bana. Sözümü kesmişti cadı. E, sen ne diye durdun o zaman?'' diye. ''Aa, niye durmayayım ki ben de? Başka işler tuttum evde. Demek dolaplar çevirdiniz bana karşı. Bir işi yapıyorum deyip de yapmamak ve parasını almak suçtur.'' ''Hakim duyacak olursa?'' derken, ''Benim herifin masadan şöyle yükseldiğini gördüm. İçkiliyken ona dokunulmaz. Amel'in karıyı dövecek diye aklım başımdan gitti. Herkes Halim'e gibi dayanı yiyip oturmaz.'' Artık karakollarda söyleniriz dedim içimden. Bana bak hanım, diyordu benimki. Gelin hanım çocuğun annesi, ister elbet oğlunu. Halime de şahitliğini yapacak. Sen de git bizim karıyı hakime şikayet et. Dadılık değil de hizmetçilik yaptı diye. Bakalım ne ceza verecek hakim. Ama illa da torununu istiyorsan... Artık ben hiç duymuyordum konuşulanları. Benimkinin koskoca hanıma kafa tuttuğunu görünce bir uğultu başlamıştı kafamda. İskembeye çöküvermiştim. Bir ara herif gürledi. Hana bir kahve yap, koş, hadi yallah mutfağa diye. Mutfakta sesler geliyordu. Yok yok, yanlış duyuyordum. Duyduklarım doğru olamaz. Ellerim titredi, kahveyi döktüm. Yeniden pişirdim, işi uzattıkça uzatıyorum. İçeri hiç gitmesem. Bu pazarlığa hiç şahit olmasam. Çıkarken masanın üzerine bir tomar para bıraktı hanım. Sonra bizim herife döndü, karını tam vaktinde getir duruşmaya. Sonra da gider paranın gerisini bürodan alırsın dedi. Kapıdan çıkmışken geri döndü cadı. Sen getirme zahmet olmasın, ben gelir alırım sabah erkenden demek için dönmüş meğer. Ben nasıl bakacaktım gelinin yüzüne şimdi? Mahkemede oda olur mu? Gök gözlerini suratıma dikip de bana bakar mı? Karının buraya kadar gelişinden belliydi bu işte bir hayır olacağı dediydi herif. Bizden bir isteği olmasa ayağımıza mı gelirdi? Bu herifin aklı varmış da hiç bilememişim. O günden beri sabah geçiyorum aynanın önüne. Bakışlarımı dikiyorum yüzüme. Halim ediyorum. Gözünü sevdiğimin halimesi, direnme. Yap şu işi. Hem kendini kurtar hem herifini. Belki bu paradır kurtulur. Belki de herifin eli para tutunca adam olur. Yumuşar, çalışmaya başlar. Hayalini kurduğu tostçu tezgahını mı açar? Taksiciliğe mi başlar? Paralar kazanır. O vakit başka karılarının çocuklarına bakacağıma, Kendi çocuğuma bakarım ben de. Getirtirim kızımı köyden. Şeherli kızlar gibi büyür yanımda. Ortaokula, liseye gider. Efendiden bir koca bulur. Ben de bir hanım olurum. Kendi hesabıma. Ayna bazen tatlı tatlı bakıyor yüzüme. Bazen ters ters, ters baktı mıydı yüreğime bir acı oturuyor. Hesaplaşma gününü hatırlayıp korkuyorum. Hiç böyle uzun uzadıya bakmamışım aynaya bugüne dek. Ela noktalar varmış gözümün içinde. Ela noktalar büyüyor bazen. Kedi gözü oluyorum. O zaman sana ne be elin gök gözlü çırpı gelininden diyorum. Çocuğunu seviyorduysa boşanmayaydı. Kalkışmasaydı bu işleri. Kötü kocaya düşen bir sen misin? Bizim canımız yok mu? Her gün dayak, her gün içki kokusu leş gibi. Çalışmaz etmez bir de elime bakar para diye. Hiç düşündük mü ayrılmayı? Evlenmişiz bir kere. Kaderimiz böyle yazılmış. Biletimiz bu yola kesilmiş. Sen de oturaydın kocanla. Oturaydın da analı babalı büyüteydin çocuğunu. Bir eksiğin mi vardı? Bir elin yağda, bir elin balda. Dolabın silme, fistan dolu. Mevla her şeyi birden vermez kızım. Sonra ela noktalar siliniyor. Gözlerim kahverengiye çalıyor, inek gözü gibi. İçim ezilmeye başlıyor. Kaçırıyorum aynadan bakışlarımı. Cadının istediklerini söylemeyecek olsam, un ufak eder beni herif. Gözlerimi oyar, kemiklerimi kırar. boş boşver Halime diyorum. Dünyanın adaleti sana mı kaldı? Daha ne şahitler hazır etmiştir onlar, bana gelene kadar. Ben bu işi yapmasam başkası yapacak. Parayı kaçırıp dayağı yemekle kalırım, İşte o kadar. Büzüldüğü yerde sıkıntıyla kıpırdandı halime. Gelinle hiçbir alıp veremediği yoktu doğrusu. Evinde çalıştığı sürece iyi davranmıştı ona gelin. Sık sık üstüne başına bir şeyler verir, bayram bahşişlerini bol tutardı. Halime ona sadece kendisiyle yarenlik etmediği, Melo Hanım'ı çekiştirmediği için kızardı biraz. Burnunun büyüklüğünden mi, suratsızlığından mı konuşmazdı fazla, anlayamazdı bir türlü. Birazdan sıralayacağı yalanları içine sindiremiyordu ama bu yolun yolcusuydu madem bari aklını kullanıp birkaç kuruşta kendi için koparabilseydi. Kocasının hiçbir zaman el atamayacağı üç beş lirası olsaydı bir kenarda, Sadece ona ait olan biraz parası olsaydı, Canı çektiğinde bir güllü başörtüsü veya bir rugan terlik alabilecek kadar çık paracı, Bir de yalan yere yemin etmenin günahından onu kurtaracak olan hocaya ödemesi gereken borcu vardı. Kocası olacak kafir, hocaya mocaya para verdirtmezdi ona. Canın isterse, el kızı için size söz verdiğim onca paradan vazgeçiyorsan kendim bilirsin. Bakalım Musa Efendi ne diyecek bu işe diyordu kulağının dibinde Mela Hanım'ın sigaradan kalınlaşmış sesi. Şahidim olmakla günah değil sevap işleyecektin. Benden daha iyi kim bakabilir torunuma? Ona bir dadılar tutacak, kuş sütüyle besleyecektim. Ama sen caizsin ne de olsa, anlamazsın ki. Halime'nin fazladan para koparmak hayalleri suya düşünce fena sıkılmıştı canı. Yok, alacağından vazgeçmeyecek, yapacaktı şahitliğine ama... ...duruşma başlayana kadar da türlü nazlarla kan kusturacaktı Melo Hanım'a. Kısacası Melo Hanım'ın burnundan gelmişti bütün sabah. Halime'nin nazlanmaları duruşma boyunca gelinin... Üzerine dikilmiş soğuk alaycı bakışları, cenazeye yetişmeme korkusu ve şimdi de güzelim taze çiçeklerin üstüne yaslanmış aile isimlerini kapatan şu çelenk. Sami Bey'in karısının boynuna sarılıp başsağlığı dilerken, Mele Hanım'ın yüzündeki derin kader açıkça görülebiliyordu. Ne candan bir dost, ne iyi bir insan diye düşündü Sami Bey'in karısı Mele Hanım için. Sonra hırsla diğerlerine baktı. Cenazede değil de bir davetteymişçesine çene çalıyordu birbirleriyle. Biraz önce iki hanımın ay sonu verilecek yardım balosunda ne giyeceklerini konuştuklarını duymuş, can damarına basılmış gibi olmuştu. Tam iki yıldır kocası yatağa düştü düşeli ne bir davete ne de bir açılışa katılmıştı. Süslü giysiler, öğleden sonra çayları, dedikodulu ve oyun günleri, Balolar, galalar, böyle günlere geceleri hazırlanmanın büyüsü, terzilere berberlere koşuşturmanın keyfi, kısacası bir kadını kadın yapan heyecanların tümü ağır ağır süzülen bir yelkenli gibi uzaklaşmıştı yaşamından. O, bakımsız, umutsuz ve ışıksız kalmıştı. Kurumuştu adeta. Altın kafesli mutsuz bir kuşa dönmüştü. Yine de üvey oğullarının kocasının mal varlığı üzerinde söz sahibi olmamaları için kocasının inatla sürdürdüğü yaşam savaşını gönülden destekliyor, elleriyle içiriyordu ilaçlarını. Son iki yıldır üvey oğullarına son derece yumuşak davranır olmuştu üstelik. Ürperdi. Hava soğuktu ama onun iliklerini donduran Kasım ayazı değil, yıllardır oturduğu evinden oğlanlar tarafından çıkartılma olasılığıydı. Sami Bey'in karısı bir yandan bunları düşünüyor, bir yandan çelenklerin üzerlerine okumaya çalışıyor, bir yandan da taziyeleri kabul ediyordu. Tam o sırada duymuştu işte. Arkasında duran kadınların baloya ilişkin konuşmalarını. Kanı beynine sıçramıştı. Çevresindekiler gözlerinden yaşların boşalmaya başladığını görünce başına üşüşmüşlerdi. Ölenle ölünmez ki canım. Gibi laflarla onu teselliye çalışıyorlardı. Sami Bey'in oğulları bile ne zamandır huysuz bir hastayla çiş kokulu bir odada yaşamaya mahkum olan İvey annelerine bir acıma hissi duyar gibi oldular yüreklerinde. Kadın evinden atılma korkusunu en görkemli çelenklerin kimlerden geldiğini, hepsini her şeyi unutmuş iki yıldır giyemediği giysilere, gidemediği açılışlara, Kaçırdığı davetlere kısacası yaşanmamış iki yılına ağlıyordu hıçkırarak. Melo Hanım soğuktan korunmak için kürkünün yakasını kaldırırken gördü az ilerisinde duran başörtülü kadını. İki kadının da bakışları birbirine takıldı kaldı bir an. Kumaş mantolu yoksul görünüşte olanı diğerinde yarattığı bozgundan habersiz bu gözleri nereden taradığını anımsamaya çalışıyordu. Vizonlusu, ''Nereden çıktı bu kadın?'' diyordu içinden. Bunca yıl sonra, hem de herkese hanımefendiliğini kabul ettirdi bu topluluğun içinde, mezardan gelen bir ses gibi ürpertici, yersiz, bin bir anıyı birbirine katarak, ''Nereden çıktı bu kadın? Ne işi var burada?'' Sonra birden toparlandı Melo Hanım. Bir an önceki bozgunundan hiçbir iz bırakmayarak, öteki kadının büsbütün şaşkınlaşan bakışlarından, İpek Hermes eşarplı başını ağır ağır kibirle öte yana çevirdi. Çok uzakta kalan yılların üstüne kalın bir perde çekmişti. O yıllara ait ne bir ses duymak, ne bir yüz görmek. O yılları hiç yaşamamışçasına bitirmek istiyordu ömrünün geri kalan kısmını. Zaten yaşanmamış yıllardı onlar. Güzelliğinin, Gençliğinin, neşesinin heba olup gittiği ve giderken de tüm iyi niyetlerini ve insanlığını beraberinde götürdüğü yıllardı. Bir Anadolu kentinde çocukluktan genç kızlığa geçtiği o nefis dönemde bedeninin dayanılmaz derinliğinin, gözlerinin yeşilinin değer bilmez hoyrat, kaba bir taşlarlığa sunulması, önce annesiyle babasından nefret ettirmişti onu, sonra da tüm erkeklerden. Yediği sarhoş tekmelerinin etkisiyle mi, bunu hiç bilemedi. Sakat doğan kızı, sonunda Tanrı'ya bile isyan ettirmişti Melo'yu. Bir gece kaçmıştı evinden. Her şeyi göze alarak, ona sadece acı veren evinden, kocasından ve sakat kızından kaçmıştı. Ona bu güzelliği veren Tanrı, elbette bir gün tutacak elinden. Salt kötü günler görsün diye yaratmış olamazdı onu. Kaçtığında kızı bir yaşındaydı. Melo, üçüncü kocasıyla evliydi, sakat kızının ölüm haberini aldığında. Binbir meşakkatle çıktığı merdivenin son basamağına gelmişti. Nihayet, kocaların en iyisini ve en zenginini bulmuştu. Alnının teri ve aklıyla mutluluk ve servete kavuşmuştu. Üstelik, bu servetin üstündeki haklarını perçinlemek için hamile de kalmıştı. Bambaşka bir kentteydi. Geçmişten hiçbir iz yoktu burada. Yeniden doğuyor, yeniden yetişiyordu. Anadolu okullarında edindiği temel bilgilerine, görgü kitapları okuya katkıda bulunuyor. Avrupa yolculuklarına oturup kalkmasını, giyinmesini öğreniyordu. Hala gençti, güzeldi ve yaşama hırsıyla doluydu. Sonra bir gün hiç beklemediği bir şekilde bir yaşında terk ettiği kızının ölüm haberini aldı. Tarifsiz bir acı ve pişmanlık duydu Melo. İçi, hayal meyal hatırladığı çocuğunu bir kez daha yitirmenin ateşiyle kavruldu. Yıllardır tüm sevgilere kapalı taş yüreği bu ateşin harıyla eriyordu sanki. Günlerce ağladı. Türlü ilaçlar, doktorlar, yolculuklar içinde yanan ateşi söndüremiyordu. Sonra yektayı doğurdu. Melaya nur topu gibi bir oğlu olduğunu müjdesini verdiler. Çocuğunu kollarına alıp göğsüne bastırdı. Rengi henüz belli olmayan gözlerine uzun uzun baktı ve onu ömrünün sonuna kadar bırakmamaya, ondan uzakta yaşamamaya, ondan hiçbir şey esirgememeye yemin etti. Oğluyla arasına girecek herkesten ve her şeyden farkına bile varmadan nefret etmeye başlamıştı. Yakınında duranlar, iyi yürekli Melih Hanım'ın gözlerine, Sami Bey'in karısının hışkırıkları karşısında yaşların biriktiğini gördüler. Melih Hanım'ın gözlerinin yaşardığını Kevser herkesten önce gördü. Zaten cami avlusuna adımını attığı anda, Melih Hanım'ın her zamanki pırıltısı içinde olmadığını fark etmişti. Acaba gidip hatırını sorsa mıydı? Kendine hep yüksekten bakan ve asla yüz vermeyen bu hanımefendi, hiç unutulmadık bir anda ocağına düşmüştü. Artık eskisi gibi burun kıvırmayacaktı ona. Bir süre Kevser'i hoş tutmaya, baş köşelerde ağırlamaya mecburdu en azından. Kevser ve kocası, yektanın boşanma davasında Girin'in alihine tanıklık yapacaklardı yakında. Meli Hanım'dan bu teklifi aldığından beri içi içine sığmıyordu Kevser'in. Bir sonraki duruşmaya kadar iyice kanıtlanacaktı sosyetedeki yeri. Melo Hanım'ın davetlerinden birine katılmış olması, o davette çekilecek resmin dedikodulu dergilerinde çıkması, çevresinde kesin bir üstünlük sağlayacaktı ona. Kevser'in bakışlarının üstünde olduğunu Melo Hanım da fark etti. Görmemezliğe gelmek istedi ama öyle bir bozgundaydı ki beceremedi. Başıyla selam verdi çaresiz. Hiç hoşlanmadığı, aşağıladığı bu kadının yersiz övgülerinden, yaltaklanmalarından hep rahatsız olmuştu. Kaç kere sormuştu oğluna bu kadında ne bulduğunu? Yanıtı, oğlu boşanırken öğrenebilmişti. Gelinin evden ayrılmasından sonra, Kevser, Yekta'ya yeni sevgililer bulmasına aracı olmuş, evine kadınları getirmesi duruşma bitene kadar uygun olmayacağı için de kendi evini sunmuştu Yekta'ya. Mela Hanım'ı her gördüğü yerde gelini çekişiyordu ayrıca. Önüne aralanan kapıyı hemen görmüştü Mela Hanım. Kevser ve kocası bulunmaz birer tanık olabilirlerdi. Bir iki davetine çağırarak gürül borcunu fazlasıyla öderdi onlara. Bu kadına karşı duyduğu hislerle içi bulandı Mela Hanım'ın ama duygularını dizginlemesi gerekiyordu. Tiksintisini yenerek Kevser'e eliyle yaklaş gibilerinden bir işaret yaptı. Dondurucu ayaz yetmiyormuş gibi bir de yağmur çiseleşmeye başlamıştı. Büyük kentin seçkin hanımefendileri küklerin içinde titreşerek meraklı eşaplarını saçlarının üstüne iyice yerleştirdiler. Kentin tanınmış beyefendileri, bankacıları, büyük iş adamları, koyu renk bir paltolarının içinde sıkıntıyla kıpırdandılar. Ağız tadıyla yenecek şarapları bir öğlen yemeğiyle. Küçük kaçamaklar yaptıkları, köşe penceresinden deniz gören gizli katlarının ya da görkemli bürolarındaki şık masalara kendilerini bir an önce atmak için cenaze namazının sona ermesini beklediler. Hepsinin yüzünde tatsız ama gerekli bir görevi yerine getiriyor olmanın huzuru okunuyordu. Böyle soğuk bir günde bir dosta güle güle demek için nice işlerinden vazgeçmişler, renk renk kasım patılarla bezenmiş dev çelenkler ısmarlamışlar, Teve, cömert bağışlarda bulunmuşlardı. İki günden beri gazetelerin üç, dört sayfasını kaplayan ölüm ilanlarının kahramanı, eşsiz insan, değerli varlık, hamiyetli iş adamı, yoksulun dostu, vefakâr, eş ve fedakar baba Sami Bey'in son yolculuğunda kendilerine düşen görev payını yüklenmeye gelmişlerdi. Sami Bey'in ruhu bir kuş gibi süzüldü gövdesinden. Tavana doğru yükselip, yatağının etrafında toplanmış ağlaşan yakınlarına baktı. Emektar haçı hanımla Raif Efendi, başında ellerini açmış dua ediyorlar, Karısı da yüzünü dantelalı mendiline gömmüş gıçkırıyordu. Oğulları oldukça soğukkanlıydılar. Küçük oğlan babasının kolundaki altın saati çıkarmakla meşguldü. Büyüyü ise masanın başına çökmüş, ölüm ilanını hazırlamaya başlamıştı. Sami Bey'in ruhu yatakta huzur içinde yatan ve aynalardan tanıdığı kendine hiç benzemeyen ufalmış gövdesine hayretle baktı. Yetmiş altı yılın anıları, düşleri, aşkları, hırsları, dalaveraları cansız gövdesinden boşalıp üstüne üstüne geldiler. Soğuk bir Kasım günüydü. Akşama kavuşmak üzereydi gün. Dünyadan ayrılmadan önce çocukluğunun gençliğinin geçtiği semtlere uğramak, çiçek pasajında bir tek atmak ve anılarını yeni de yaşamak istedi Sami Bey. Gidip pencerenin önünde durdu. Aşağıdaki geniş caddede araba ışıkları ateş böcekleri gibi ardarda arda akıyordu. Bu saatte İstanbul trafiği öldürür insanı diye düşündü. Sonra güldü düşüncesine. <gülüyor> ne tuhaf! Ne ölümüne alışabilmiş ne de zaman kavramından de henüz. Odadan çıkmadan önce son kez baktı yakınlarına. Küçük oğlu viskisini almıştı biri eline. Mendilini didikleyip duran üvey annesini, ''Size de bir kadeh ısmarlayayım, iyi gelir sinirlerinize, gevşersiniz.'' diye teselli etmeye çalışıyordu. Oysa Sami Bey, bir gün ölüverirse oğulları ve ikinci karısı birbirinin gözlerini oyacaklar diye düşünmüştü hep. Endişelenmişti. Ama şimdi pencerenin önünde tavana yakın bir vaziyetten karısını ve çocuklarını seyrederken onlara karşı tam bir kayıtsızlık içinde olduğunu fark etti. Umurunda bile değildi onların neler yapacakları. Bambaşka özlemler vardı yüreğinde. Gençliğime diyen iç sesini duydu. Gençliğime dönmek istiyorum. İstinyeden yukarı tırmanan yokuşun dibinde buldu kendini. Bir tüy kadar hafif ve kolay tırmanıyordu yokuşu. Yağmurdan ve soğuktan hiç etkilenmeden. Düşüncelerindeki yere hızla itilmekteydi sanki. Islıkla bir türkü tutturdu. Turnalar uçun, yayladan geçin, yârimi seçin turnalar. Hey gidi deli gönlüm. Para yok, pul yok. Evlenmeye kalkıyorum, dedi Sami. Rakı kadehini arkadaşına uzattı. Kadehleri tokuşturdular. Başlarında dikilen rastıklı şişman şarkıcı, Turnalar uçun, yarimi seçin diye bir şarkı söylüyordu. O seçti yarini, dedi Nazmi kadına. Başlarından çekilmesi için cebinden bir beşlik çıkarıp uzattı. Kız güzel, sen elini çabuk tutmazsan başkası kapar. Para mara düşünme, bir an önce bas ya. İzin alır gelirsin şahitliğimi yapmaya, dedi Sami. En yakın arkadaşım yanımda olmazsa kıydırmam nikahı, bilesin. Genç adamların esmer başları masanın üzerine uzanıp birbirine değdi. Gözleri buğuluydu. Çocukluk arkadaşları ayrılıyorlardı sonunda. Bir hafta sonra askere gidiyordu Nazmi. Sami'nin kazandığı ilk maaşla veda yemeğine çıkmışlardı bu akşam kum kapının salaş meyanelerinden birinde üstüne ay ışığı vurmuş denize ve gerek takalara karşı oturmuş içiyorlardı. Sami sevdiğini alabilmek için eli ekmek tutana kadar beklemişti. Yavaş yavaş yoluna koyuyordu işlerini. Yakında evlenecekti. Çok çalışacak, zengin olacaktı. Kendine güveniyordu, iyimserdi. Nazmi askerden dönene kadar ne sular akardı köprülerin altından, belki kendi hurdacı dükkanını açmış bile olurdu. Belki de ortak olup birlikte çalışırlardı. Gencecik geri mert, yürekli, umutlu. Ve bal gibi tatlıydı ilk kazançta yenen balık, içler rakı. Sonsuz keyif ve gurur veriyordu insana. Sami Bey yokuştan hızla inen arabanın ışıklarından rahatsız oldu. Farları indirmesi için işaret etti ellerini, kollarını sallayarak. Hiç oralı olmadan yaklaştı arabalar. Bir tanesi çok yakınından geçti. Vay be! dedi Sami Bey. Mercedes'e bak, görmüyor bile beni. Araba tam yanından geçerken eğilip içine baktı. Arka koltukta oturan adamla göz göze geldiler. Dondu kaldı Sami Bey. Mercedes'in arka koltuğuna iyice yumulmuştu Sami Bey. Yanında oturan astraganına bürünmüş karısının saçlı lavanta kokusundan burnu gıcıklanıyor, rahatsız oluyordu. Çocukluk arkadaşı Nazmi, Önde şoförün yanına oturmuştu. Saza gidiyorlardı. Biraz daha hızlı sür oğlum. Bekletmeyelim dostları dedi Sami Bey şoförüne. Sonra öne doğru eğilerek ekledi. Ya işte böyle göbeklendik biz de azizim. E, ne yaparsın her gece bir davet, bir açılış, bir kokteyl. Kokteyl. Sözcüğünü doğru telaffuz etmeyi öğrenebilmişti nihayet ama... Allah var aslında hiç sevmiyordu bir elinde içki bardağı öyle saatlerce dikilip ahkam kesmeyi tepside dolaşan muzur yiyeceklerden atıştırmayı ayaklarına karasular iniyor midesine gaz oturuyordu ama ne çare ki sosyetik yaşamın icaplarındandı bu ilk karısının ölümünden sonra iyice açılmıştı işleri rüyasında bile görse kazanacağını ummadığı paralar kasasına sığmaz olmuştu ve şu işe bakın ki İktidara gelecek diye ödünün koptuğu partinin seçimleri kazanması sonucu vurabilmişti vurgunu. Tuhaftı dünya işleri. İkinci karısını seçerken uyanık davranmıştı Sami Bey. Paranın kendini yönelttiği çevreden seçmişti eşini. Alımlı, yol iz bilen bir kadındı. O da ilk evliliği sırasında tutmuştu yükünü. Yaşlı kocası ölünce genç yaşta paralı bir dul olarak yeniden başlamıştı hayatı. Sofra kurmasını, konuk ağırlamasını, sosyal yaşamın gereklerinde ve çat patta yabancı dili öğrenmişti. Bu yeni eşle birlikte Sami Bey'in evi, semti, giysileri, alışkanlıkları, dostları, düşünceleri, siyasi yaklaşımları her şeyi ama her şeyi değişmişti. Damak tadı bile. Artık rakı yerine viski içiyor, köfte yerine bonfile yiyor, yılda birkaç kez yurt dışı yolculuklarına çıkıyordu yeni karısıyla. Şimdi dolabında sıra sıra koyu renk kostümleri, sayısını bilemediği kadar çok markalı kravatları, içlerinde iğreti durduğu yine meraklı spor giysileri vardı. Karısı ayaklarının altında kasık gibi iki çocuk istemediği için oğullarını tahsili yurt dışına yollamıştı. Gazetelerin dedikodu sayfalarında ve sosyete dergilerinde sık sık adları geçiyordu karı kocanın. Sami Bey görünüşte hoşnutlu yaşamından ama bazı geceler rüyalarında başını ilk karısının dizlerine dayamış çizgili pijamaları içinde buz gibi rakısını yudumlarken ya da sandık odasına atılı vermiş sazını tıngıdatırken görürdü kendini. İnceden bir şarkı olurdu dudaklarında ilk karısının. O rüyaları gördüğü gecelerin sabahlarında gözlerini sım yumar daha uzun kalmak isterdi yatakta. Eee birçok daveti geri çeviremiyoruz Nazmi Bey diyordu karısı. Çevremiz çok geniş. Hemen hemen her akşam bir davet var. Daha doğrusu vardı. Son günlerde terör yüzünden bir durgunluk oldu haliyle. Kimsenin canı gezmek istemiyor artık. Ne zaman ne olacağı, nerede bir bombanın patlayacağı, silahların boşalacağı belli değil ki. Siz kırk yılın başında birkaç günlüğüne geldiniz diye çıkmaya razı oldu Sami bu gece. En çok da eğlence yerlerinde bomba atıp duruyorlar birader.'' dedi Sami Bey. Ne olacak bu işin sonu diye sordu Nazmi. Çocukluk arkadaşının tez edinilmiş serveti karşısında sinip kalmıştı. Lafolla soruyordu işte bir şey söylemiş olmak için. Ne mi olacak? Asacaksın pezemeklerin hepsini dedi Sami Bey. Saçıcısını da solcusunu da sallandırdın mı ipin ucunda? Bak nasıl hizaya gelir hepsi. ''Elime geçirsem kafalarını kopartacağım. İşlerim alt üst oldu bu tersillerinin yüzünden. Her gün sokaklara dökülüp eylem yaparlar. Bir bok bilirlermiş gibi. Neymiş? Düzeni değiştireceklermiş. Siz ne anlarsınız düzenden müzenden piç kuruları. Çocuğun eli ekmek bile tutmamış. Asacaksın hepsini, hepsini asacaksın.'' Karısı Sami Bey'in altından kürkünün eteğini çekiştirdi. ''Ayo yine üstüne oturdun kürkün. Siz bakmayın ona Nazmi Bey.'' dedi. ''O hep telaşlıdır böyle.'' Köpürürdüdür. Ecevit kazanınca hop oturup hop kalkmıştı. Solcular giriyor diye günlerce uyku uyumamıştı. Ne oldu? İhya oldu, ihya. Servetimiz katlandı sahillerinde. Sinirlendi karısının boş boğazlarına Sami Bey. Ama ses etmedi. Bir şey söyleyecek olsa, laf hebesi karısı yanıt verecekti. Oysa bu konu bir an önce kapansın istiyordu. Böyle işlere hiç burnunu sokmayan sessiz ve uysal ilk karısını andı hasretle. Burnunun direği sızladı. İç geçirdi. Hadi hadi içini çekip durma dedi karısı. Sen nasıl olsa bilirsin içini, alırsın kokunu. Her durumun sadece senin görebildiğin bir yararlı tarafı vardır. Ticarete yatkınlık kanında var senin. Sami Bey lafı değiştirmek için ip gelir aklarından ip dedi yine sinirli sinirli. Mercedes sihirli bir halı gibi içindekileri sarsalamadan hırpalamadan uçuruyordu yollarda. Nazmi ön koltukta büzüldükçe büzülmüştü. ''Hey büyük Allah'ım'' diyordu içinden. ''Neden ona yürü kulum Sami de bana otur oturduğun yerde Nazmi neden he? Neden?'' Sami Bey'in ruhu bana mısın demiyordu i̇bil, ipil ibil yağan yağmura. Bir fatihe yünüyor, çocukluğunu yakalıyor, bir ilk gençliğine gidip kum kapı sahillerinden karpuz kabuklarının yüzüğü kristal denize atıyordu kendini.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 Okula başlayışları. Sonra bir hançer saplanıyordu göğsüne. Karısının tabutunun arkasından yürüyordu ağır ağır. Gözyaşları sel gibi düşüyordu yanaklarına. Sıcak mı sıcak. Kalabalık bir salondaydı şimdi. Elinde viski bardağı. Kümelenmiş adamların ortasında dikilip duruyordu. Garsonun gezdirdiği tepsiden, üstü mıncık mıcık bir şeylerle süslenmiş minik ekmeklerden aldı attı ağzına. Yüzünü vuruşturdu. Ülseri azmıştı. Vergi ayıydı. Cumhurbaşkanı seçilemiyordu bir türlü. Belirsizlik bütün piyasayı etkiliyordu. Fena sıkılıyordu cana. Güçlü bir hükümet gerekiyor bize birader diyordu gözlüklü bir adam. Bugün evine hırsız girse başvurabileceğin güveneceğin bir karakol bile kalmadı ortada. Devlet yok ki polis olsun diyordu göbekli olanı. Otorite efendim otorite. Büyük da Atatürk ve Koca milleti dize getirdi, otorite başkadır, diyordu bir başkası. O savaş kazanmıştı, gücünü askeri başarısından alıyordu, diyordu diğeri. Uzun boylu sıska adam, en büyük güç paradır azizim, diyordu. Halka para umudunu verdin miydi, paranın parıltısını gösterdin miydi, bu iş biter, o kadar. Kendinin de bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünüyordu Savi Bey. Aklına hiçbir şey gelmiyordu oysa. Sallandıracaksın birkaçını ipin ucunda, bak nasıl hizaya girer keratalar, diyordu sonunda. Midesi yanıyordu. Hepsi sadece kendi seslerini dinliyor ve hep aynı şeyleri söylüyorlardı. Ter parıldıyordu anlarında. Ter sızıp gömlek yakalarının kenarında birikiyordu. Cebinden bembeyaz mendilini çıkartıp terini siliyordu Sami Bey. Nefret ediyordu kokteyllerden. Samicim, diyordu karısı. Bana bir viski daha alır mısın şekerim? Buzu bol olsun. Büyük otellerden birinin balasolonunun ışıkları vurmuştu caddeye. Camlar buğuluydu. İçeridekilerin görüntüleri hayaletler gibi yansıyordu dışarı. Sami Bey'in ruhu buharı elleriyle silerek dışarıdan içerisini görmeye çalıştı. ''Yok yok, buralarda vakit kaybetmek istemiyorum.'' dedi kendi kendine. ''Şimdi doğru pasaja gideceğim. Laternalı'ya gideceğim önce.'' Dayayacağım kollarımı mermer masaya. Ben görmeyeli neler değişti acaba oralarda. Anarşik olayları, hükümet buhranlarını, para meselelerini ve tüm kaygılarını geride bırakarak otele arkasını döndü ve sanki kanatları varmışçasına uçmaya başladı pasaja doğru. Sami Bey şişaneye yokuşunu tırmanıyordu bir duvarın önünde birikmiş gençleri gördüğünde. Beş altı kişiydiler. Gecenin bu karanlığında ne yapıyorlar keratalar diye düşündü. Duvara o bitmez, tükenmez, bol harfli ve hiçbir anlam ifade etmeyen örgüt isimlerini ve sloganlarını yazıyor olmalıydılar. Ne zamanları bıkıp usanmadan yaptıkları gibi. Önce uzun saplı bir fırçayı büyüyecek bir kovaya daldırıyor, sonra boyaları döke saça duvara sürüyorlardı. Acaba hangi taraftandılar? Vatanı, düzeni değiştirerek kurtarmaya soyunan devrimcilerden mi? Yoksa vatanı şarkı tersine çevirerek kurtarmak isteyen ülkücülerden miydiler? Gözlüksüz göreviydi de şaşarak okudu. Kahrolsun, yorulmuştu. Oturdu duvarın üstüne. Yazının tamamlanmasını bekledi. Bir ara karanlıkta rengini pek iyi seçemediği bir araba durdu önlerinde. Gençlerden biri kaçın diye bağırdı. Delikanlılar ikişer üçer sağa sola koşuşurken arabanın penceresinden bir silah uzandı geceye doğru. Sami Bey çok genç bir adamın gergin ve sert yüzünü gördü bir an. ''Hey, baksana! Ne yapıyorsun Allah aşkına? Deli misin? Deli misin? Birini öldüreceksin.'' diye bağırdı. Gördüklerine inanamıyordu. Nemli havada tok bir ses çıkarttı silah. ''Vuruldum!'' diye bağırdı gençlerden biri. Sami Bey attı duvardan, manevra yapmaya çalışan arabanın önüne attı kendini. ''Katiller!'' diye haykırdı. ''Bir genci vurdunuz. Katiller!'' Araba acı gıcırtılar çıkararak sağa sula savruldu. Hızla uzaklaştı oradan. Ortalıkta yerde yatan gençten başka hiç kimse kalmadı. Yaralının başına çöktü Sami Bey. Kaçan arkadaşlarından hiçbiri gelmiyordu geri. Oğlum beni duyuyor musun oğlum? Diye seslendi. Kendini sakın bırakma. E mi çocuğum? Dayan. Hemen hastaneye götüreceğim seni. Birazdan bir araba geçer buralardan tamam mı? Yeter ki sen dayan. Yirmili yaşın kanı oluk gibi akıyordu kaldırıma. Sami Bey ellerini yaranın üstüne bastırıyor, kanamayı durdurmaya çalışıyordu. Birden bir çift far parladı gecenin içinde. Umutla doğruldu Sami Bey. Yaklaşan arabaya koştu. Ellerini kollarını sallayarak dur işareti yaptı. Bir yandan da avaz avaz bağırıyordu. ''Durun! Hiç insaf yok mu sizde? Bir genç ölüyor!'' ''Gencecik bir çocuk görüyor, Allah aşkına durun, yalvarırım, yardım edin.'' Havaya kaldırdığı kollarının arasından kayıp giden arabada bir adam, karısının yanına oturmuş, sazdan dönüyordu. Yolun kenarında yatan yaralıyı görünce, yavaşlayan şoförüne çıkıştı. ''Yürüsene oğlum.'' dedi. ''Kim bilir neyin nesidir, elin serserisi. Gecenin bu saatinde başımıza bela satın almayalım, yürü.'' Sonra önde oturan arkadaşına doğru uzandı. Her köşede bir yaralı ya da sarhoş atıyor bugünlerde, diye söylendi. Hangi birine yetişeceksin kuzum? Prosunun külünü silti tablaya. Kala Sami Bey'in ruhu. Yaralı gencin yanına geri döndü. Dizlerinin üstüne çekti başını. Saçlarını okşadı şefkatli. Bir duvar yazısı yüzünden ölünmez ki böyle, dedi. Daha çok gençsin çocuğum. Ah oğlum, vah evladım. Keşke duvarları yazı yazmakla değişebilseydi her şey. Ölme sakın. Belleğine ateş eden gencin korku, dehşet, umutsuzluk dolu bakışları yapışıp kalmıştı. Kulaklarında ''Aşmalı bunları!'' diyen çok tanıdık bir ses çınlıyordu. Sağlığında dilinden düşmeyen sözleri duymamak için kulaklarına bastırdı ellerini. Bir süre durdu öyle. Çaresizliğini anlayınca yaralının başını yavaşça indirdi dizlerinden. Başının altına sırtından çıkardığı ceketini dürüp yastık yaptı. Dayan yavrum, yalvarırım dayan. İnsanla olan biri mutlaka geçer buradan. Seni görür, alır bir hastaneye götürür. Kurtulursun, dedi sesi titreyerek. İçinde pasajı son bir kez görmek için en ufak bir istek yoktu artık. Ölümün kendini beklediği yere ağır ağır yürüyüp giderken dönüp baktı. Duvardaki yazı tamamlanmamıştı.